seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? iyi diyelim değil. <gülüyor> yani bu durumda ne evet. kadar iyi olunabileceğini insan kestiremiyor doğrusu. Evet. Hele bugünkü gazetelerin büyük çoğunluğunun manşetleri altında insan eziliyor yani tamamen toplar, uçaklar, komandolar. Jingoyzm evet. böyle bir şey oluyor tam herhalde savaş kanlı ve onun çerçevesindeki milliyetçilik Amerika'nın işte 11 Eylül döneminde olduğu gibi herhalde. Yani 11 Eylül'de de Amerika böyle bir psikolojideydi. Ve sonra sonuçlarını biliyoruz zaten. Evet Hala ama işçiler... biz 30 senedir bu psikolojideyiz galiba. <gülüyor> artık kimliğim <gülüyor> doğru aslında. <gülüyor> Belki de kimliğimizin bir parçası haline geldi zaten bu. <gülüyor> Herkes ne yapılması gerektiğini biliyor artık bu konuda bu meselede. Yani daha doğrusu en azından ne yapılmaması gerektiğini. Fakat bir türlü işte yani şiddetle bu işin çözülmediği artık herkes tarafından kamuoyunda seslendiriliyor. Ama gene de eee gelen nokta işte misliyle karşılık vereceğiz. Evet, Mesela Cumhurbaşkanının normalde evet. mülayim tavırlarıyla daha çok özellikle son yıllarda haşır neşir olduğumuz Cumhurbaşkanının evet. birdenbire böyle en Başbakan'ınkini de sollayacak solda. Evet. Arabulucunun o kaldı evet. Çok tuhaf bir intikamcı ruhu sergiliyordu. Arkasından da bugünkü Hürriyet gazetesinin manşeti de zaten yeterli ipucunu veriyor bilmiyorum gördün mü? Büyük temizlik mışitni vermiş. Büyük temizlik. Bravo. Yani bu, bu, burada da gerçekten söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer denilen hani o saçma sapan şey var ya cümle. Evet, klişe o da. Direkt klişe klişe. hakikaten sözün bittiği yermiş bu. Demek ki kimse konuşmak istemiyor çünkü bir şeyi konuşarak çözümlemek istemiyor veya çözümlemek istemiyor aslında. Hay hani evet. büyük temizlik yine ne yapacaklar? Ben onu çok merak ediyorum. Ha, hakikaten nedir yani? Eee Nasıl bir plan oluyor? Sri Lanka modeli gibi mi vesaire nedir? Yani hani çok meraklıydılar zaten açığının ilk günlerinde bile e, devlet aklımız hemen ona mail ediyordu. Hani bundan anlamazlarsa e, çok işte benim aklımda kalan bir köşe yazısı var bir e, büyük gazetelerden bir tanesinde bir şu an genel yayın yönetmeninin bundan aslama anlamazlarsa gelecekleri yol daha önce de bahsetmiştim işte bu yazından e, Sri Lanka modelidir. Evet. Yani şey gerçekten... Vaklarına eriyorlar ne diyeyim. Son derece ürkütücü. Yani bir de insan unsurunu tamamen dışarıdan çıkarılmış oldu. Evet. Son model teknolojik savaş makinelerinin, uçakların ve makineleştirilmiş komando görüntülerinin... Ya fotoğraflarla kolaj yapılmış ya illüstrasyonlarla ve savaş oyunlarını andıran haritalarla da beslediği bir manzara var. Bir üçüncü unsur da şey gözüküyor tamamen. Sonuç, netice alınacak mesela bazı gazetelerde, Yeni Şafak'ta da. Ee, ...ve başka birkaç yerde de... So, e, ...star'da da... ...sonuç alanına alana kadar gibi bir şey... ...ne demek sonuç? İşte o zaman... ...insanın aklına Sri Lanka'da uygulanan... ...jenoside e, benzer... ...jenosid sayılması gereken durum. İyi de durum. Türkiye bunu yapmaya zaten... ...çalıştı. Yani... <gülüyor> ...yapmaya niyeti yoktu... ...yapmadı falan filan gibi bir şey değil, değil Zaten bunun için bil fiil uğraşıyor... ...yıllardır. Yaptığı başka bir şey yok... ...yani devletin aslında... Büyük operasyonlar Mesela Şimdi bu açılım dediğimiz şey nedir? Yani ge geriye dönüp bakalım ne yapıldı? Demokratik adım olarak. Hani Gür Oymak, Norsin, hani adı kondu falan gene Cumhurbaşkanı'nın öyle bir şeyi vardı. Adı iade, i itibar gibi, ismi iade edildi gibi. E şimdi herkes Gür Oymak diyor gene. Norşin mi oldu onun adı? Yani ne yapıldı? Yani gerçekten hani bir fiili bir şey hayata geçmiş olsa hani TRT ŞEŞ mi yani olay? Bu mu yani? Hani TRT şiş verdik bütün her şey bitsin gibi. Ya burada tabii işin özü tamamen kaybediliyor ve iş e, hani toplum sağlaştığını zaten giderek söylüyorduk ama dün sokağa dökülen insanlar çok da spontane şekilde sokağa dökülen insanlar. Ben şimdi mesela bir üniversitede doktora yapıyorum. Özel bir üniversite ve orada e, ilk defa tarihinde bir gösteri oluyor. Hocalar da böyle Allah Allah falan diye söylüyorlar. Yani şimdi... Ee, insanların hakikaten e, duygularının böyle galeyana gelmesiyle sokağa dönüşüm. Yani i̇şte mesela gördüğüm yani bir tanık olduğum değil de işte e, televizyonda gördüğüm görüntülerden bazılarında çocuklar çocuktan veya biraz kabaca gençler e, sokaklardaydı. E, ellerinde Türk bayrakları ve son derece milliyetçi söylemlerle. Şimdiki yani bu yetiştirdiğiniz nesillerden ne bekliyorsunuz? Yani İsrail işte bu hataya düştü mesela. Yani savaşın sürdürülebilir bir şey olduğunu zannetti. Ben bundan 10 yıl önce falan hatırlıyorum. Daha işler bu kadar kılıçmadan vesaire. İçinden çıkabileceğini düşündü herhalde o dönemde. Fakat işte hala e, artık e, bitmez tükenmez bir savaş halinde devam ediyor. E, ve yani barışa kimsenin inancı yok hiçbir taraftan. Ve büyük bir e... Evet. Şizoid de bir sıkıntı içindeler her yani toplumun kendisi de paranoyak olmuş vaziyette denebilir. Öyle, öyle. Ya Türkiye'de tabii çok iç içe yaşandığı için böyle duvarlar örüp araya bir set çekip falan olacağı yok ama sorun giderek Kürtlere iniyor ve işte yazında da bahsetmiştim bu Kürtler şiddeti reddetsin gibi bir söyle amaştı. Reddediyorlar zaten bir sürü açıklama yapılıyor bu kimse dinlemiyor bunu. Geçen hafta daha vardı Diyarbakır'da. Gene <gülüyor> yüzlerce sihir örgüt bir araya geldi. Açıklama yaptı. Şiddeti reddetti. <gülüyor> Fakat hiçbir şey, bir sonuç elde... Tabii ki de duyulmuyor. Tabii ki. Duyulmuyor, evet. Dünkü, bir önemi yok daha doğrusu. belirttiğin gibi en e, tehlikeli ve... Kaygı verici gelişmelerden biri de e, sivil toplum kuruluşu denen vicdanı temsil eden evet. e, örgütlenmelerin e, tamamen marjda kalması, kimse sahur kulaklara duvar gibi e, seslerinden insanlar haline gelmeleri. Ha kendi güçlerine bir bir kere sivil toplum kendi gücüne inanmıyor, özellikle e, hani tırnak içinde bölgedeki sivil toplum örgütlerinde böyle bir durum söz konusu. Ha kendileri günlük hayatla ilgili e, o, e, lokal olarak bir şeyler yapıyor olabilirler vesaire ama hani büyük bir şeyi başarmak ülke çapında bir şeyi başarmak gibi bir e, hevesleri dahi olamıyor öyle bir hayalleri dahi yok ee, ama Türkiye geneli için de bu aynı şey geçerli pek çok alanda bu inançsızlık kendi gücüne inanmamak tabii ki gerçek bir güçsüzlüğü getiriyor ama olay sadece bundan ibaret değil onun dışında da ya, e, Genel e, de bir hani artık şimdi yaşananları biliyoruz ne kadar kötü şeyler olduğunu 90'larda ondan öncesine vesaire falan. ama kötü sorun ile ilgili bu yaşanmışlıkları artık umursamıyoruz böyle bir noktadayız çünkü e, biliniyor ve hiçbir şey yapılmıyor e, o zaman kale alınmadığı anlamına geliyor bu evet. onun için e, artık yani hani işte bu hani sivil toplumun elinde daha duyarlı olması gereken çevrelerde de bu böyle. İste istemez sadece onlar bu acılar tekrar tekrar dile getiriliyor, dinleniyor ve hani bir somut bir şey yapmak gerekiyordu, gerekiyor hala. İşte mesela işte geçen hafta sonu benim katıldığım bu adalet, hakikat ve hafıza bu Anadolu kültürünün İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu toplantı. Dünya çapında işte bu Çok işte önemli örnekle, bir örnekle. Evet. Toplantı evet. ayrıca ee, hakikat komisyonları konusunda ele alıyordu. Ee, fakat bu orada mesela işte e, Güney Afrika, işte Türkiye'de hep çok konuşulan bir örnek zaten hem anayasa bakımından hem işte şey bu hakikat komisyonları bakımından. Anası hem e, işte şey e, Peru, Peru'da e, bu e, Shining Path örgütünün hakikaten. E, şi, Yetmiş bin de ölü var mesela orada Peru'da bu çatışmada aydınlık ee, yok gerilim. Evet aydınlık yok. Ben <gülüyor> sağ olun teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra mesela orada e, o bakımdan çatışmanın doğası biraz daha paralel yani mesela Güney Afrika'da bu kadar çok ölü yok e, falan. O, o bakımdan Peru örneği yani hepsinin alınabilecek Türkiye örnek olabilecek bir yanı var aslında. İşte şey Sırbistan. Ee, Örneği şimdi Sırbistan <gülüyor> nasıl bir örnek olacak hani diye kötü bir şey kahinette bulunuyor gibi olmayayım Allah korusun da ee, şey var yani Sırbistan örneğinde de mesela şu bakımdan ilginç ee, bu kadar milliyetçi bir ülke şimdi e, bölgesel olarak bir e, hakikat komisyonu kurulmasında kilit rol oynuyor oradaki bazı aktivistler bu çok önemli bir şey ee, bu açıdan Türkiye için ilginç bir örnek. Ha bu örneklerin tartışıldığı bir toplantı mesela bu savaşın tozu dumanı arasında kayboluyor tabii. Ve e, aslında şimdi bizim bunları konuşuyor olmamızdan Türkiye'de bunlar nasıl uygulanabilir? Orada ne yapılmış, ne olmuş ya yani. ama o, o toplantıda dese benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Türkiye örnek, Türkiye konuşuluyor kendi içinde bir örnek olarak ama e, diğer örneklerle bir diyaloğa girilemiyor. Bir karşılaştırmalı düşünüp e, bir bir, bu bir andan Türkiye'de hani böyle bir şeyin gerçekten hayata geçmesine yönelik bir umut olmadığınına işaret ediyor. Ve yandan tabii çok kendi içimize gömüldüğümüzü ve bu gündemin e, aslında olmayan gündemin e, arkasından kapılıp e, kapılıp gittiğimizi ve kalıcı bir şey yapılamadığını. E şimdi ne olacak? Bu büyük saldırı oldu, bu rakam bizi çok sarstı. Ama bunun etkisi kaç gün sürecek? Bir yandan çok kalıcı bir etkisi var. Çok derin bir iz bırakıyor. Çünkü bunları çok kanıksamak da bir iz aslında. Yani iz bırakılması demek. E, farklı bir şekilde. Bunları müthiş kanıksamış durumdayız. Yani bu Dediğim gibi şöyle bir iz bırakıyor derken kimliğimizin bir parçası haline geliyor artık. Çatışmayla yaşama. Zaten bir parçasıydı galiba. Yani başka hı hı. bir açıdan da bakılabilirse sosyopsikolojik bir analiz denenebilirse mesela çok evet. okulaca bir laf oldu ama hı hı. yani e, ta İttihat ve Terakki'den beri e, bunu geçen gün Cengiz ile da konuşmaya evet. çalışıyorduk. Yani uz, ardından da Kemalizmin de Kemalist kadrolarında desteklediği daima çatışmacı bir üslup dil ve böyle bir ideoloji e, bugüne kadar geldi. Bu eğitim metinlerinde de, tedrisatta da hı hı. desteklendi evet. ve bugüne kadar geldi. Yani başka türlüsünü düşünemez hale geliyor. O yüzden de sivil toplum kuruluşları senin dediğin gibi böyle boşlukta çığlık atan insanlara benziyorlar. Yani. Tabi birkaç tane şey var burada... aslında. Hani Türkiye'nin mesela işte gene yazımda onu vurguluyorum. Türkiye'nin hakikaten değişmesi gerekecek bu sorunu çözebilmek için ve belki de o irade yok. Gerçek değişim iradesi. Sorun o. Ee, ya bu sorunun çözümüne e, böyle bir sihirli değnekle veyahut da bir iki tane şöyle şöyle şundan yapılacak gidilecek gibi değil. Gerçek bir zihniyet dönüşümü, gerçek bir içten dönüşüm, içselleştirme bir takım şeyleri gerekecek. Böyle bir süreç bu. Belki bu işte yapılamıyor. O eşik bir türlü atlanamıyor. Ve orada işte bazı şeyler var yani hani bu işte sivil toplum konusunda. Herkes mesela herkes derken işte siyasette de bu böyle. Bazen sivil toplumda da hatta bu böyle. Ee, ulusal çıkar mesela gene yani bütün herkesin iyiliği için. Ya herkes bütün herkesin iyiliğini Türkiye'yi kurtarmayı falan bir kenara bırakıp sadece kendi mesela temsil ettiği, e, iyilikleri veya çıkarları savunsa Gene bir şey olur e, Herkes bütün Türkiye'nin iyiliğin için bilmem ne olsun falan diye bu Vatanı kurtarma belki Psikolojisi evet. e, Tersi evet. bir sonuç veriyor Hayır, kurtarı kurtarmayın bırakın Kurtara kurtarı bu hale geldi zaten Herkes sadece kendi isteklerini Taleplerini kendi grubunun Kendi çevresinin kendi örgütünün bilmem ne Bunları savunuyor olsun Bunların toplamından bir diyalogla, müzakereyle vesaire falan filan bir ortak ne çıkıyorsa çıksın. Herkes birbirini kurtarmaya çalışmasın. için evet. ben daha iyisini bilirim ee, olmasın. Senin yerine ben düşünürüm ee, falan filan bunlara gerek yok bir kere. Evet Onu... yani iç mantık olarak da şimdi mesela sayısı da tam. Ee, belli değil ya yani Kuzey Irak'ta bu 10.000 evet. küsur askerle yapılan girişten karar harekatının 26. mı 27. mi olduğu konusunda da evet, tereddütler var yani farklı rakamlar veriliyor fakat yani bizati 26 ya da 27 kaç olursa olsun bunların yapılmış olması aynı daha önceki Türk devletleri işte 16 Türk devleti kuruldu tarihte der gibi ondan öncekilerin de başarılı olmadığını gösteren bir şey. Dolayısıyla neden bu sefer olacak mantığıyla hareket ediliyor onu anlamak çok zor tabii. Ha bir de mesela e, dünya geneline savaş e, konusu mesela <gülüyor> Amerika'da işte bu savaş maliyeti vesaire bunlar... Ee, insanlar kendi ceplerinden çıktığını bildikleri için hani çok şey bakımından insani boyuttan bakmayı bırakıyorum artık yani son derece pragmatik bir boyutta belli bir noktada savaşın e, yıkıcılığının farkına varırlar yani evet, İsrail değil. meselesinde mesela orada bir psikolojinin parçası artık yani bir masada kültürü adeta yani biz hepimiz uçurumdan e, bizi atacaklarını atlayalım gibi bir şey var orada o hani o kendine özgü bir şey diyelim burada hakikaten insanların belli bir noktada kendi işte hem insanlar çocuklarını kaybediyorlar hem işte müthiş bir maliyeti var bu savaşın hem yani bir sürdürülebilir ve şey yapılabilir tarafı yok hani bir gözümüzden Irak falan diyorduk ama yani büyük bir bedeli var onun sorgulanıyor artık olması lazım gerçekten sokakta yürüyüşler yapılıyorsa bu konuda olması lazım yeter artık biz savaşmak istemiyoruz diye Evet ve Kürtlerle Türklerin belki de bir arada böyle bir yürüyüş yapması, büyük bir barış yürüyüşü yapması halinde ancak mümkün olabilir gibi gözüküyor doğrusu. Yani senin altını çizdiğin şey çok bana da önemli göründü. Yani kitlelerin kendi taban hareketlerinin kendi gücünün farkında olamaması bir türlü başka pek çok mesele olduğu gibi burada da. Geçerli yani çevre yıkımı filan konusunda da aynı şey söz konusu tabii. de yani bir, bir şey şimdi geçen gün mesela saldırının ertesi günü yani bu çatışmaları saldırı bu da yanlış bir <gülüyor> dil oluyor tabii. Çatışmaların ertesi günü yanlışlıkla bir haber yapılmıştı. Çok enteresan bir şey. Çukurca'dan yapılmış bir haber. Çukurca'daki insanları gösteriyordu çatışmanın arasında kalmış. Televizyon evet. haberi mi bu? Evet bu evet. televizyon haberi. Yani işte şey hep böyle biz aslında çatışmalı savaşı böyle uzaktan böyle bir takım tanklar geçiyor falan oradan birileri iniyor helikopterle falan filan dağlarda böyle arka planda şeyler böyle savaş böyle büyük makinalarının görüntüleriyle görüyoruz. hani bir orada. Çünkü enteresan bir şey ama tamamen belli ki yanlışlık da yapılmış. O ben nasıl niye yani oldu ben bilmiyorum. Yani bir şey gözden kaçmış gözden herhalde. Gözden kaçmış. Evet çatışmaların arasında kalan ve halkla konuşuluyordu. Ve yazık yani insanlar tabii çok panik halinde. Ve böyle yani şey gibi konuşuyorlar. Nehri'leri gibi çağlayarak konuşuyorlar herhalde. Bir hatta Kürt kadın da vardı. Kürtçe işte Türkçe bilmiyor belli ki. O mesela yani biz ölmek istemiyoruz. Savaşmak istemiyoruz diye adeta çılık çılıkla konuşuyordu olanları anlatırken. Şimdi o, o tabii yani çok çarpıcı bir görüntüydü. O görüntüyü aslında hiç bilmediğimiz bir şey bir yandan da hani e, savaşın acılarını eskiden yaşananları biliyoruz vesaire ve umursamıyoruz de, dedim ya ama bir yandan oradaki bugün günlük hayatını yaşayan insanların neler çektiğini ne olduğunu falan filan bunlar tamamen bir muamma. Evet bu evet. da bu da önemli en önemli noktalardan bir diğer evet yani tamamen insansızlaştırılıyor biraz önce de Mahir'de de onu konuşma fırsatımız oluyor yani bu teknolojik şeyler askeri görüntüler e, hamasi bütün bu da, bayrak dalgalandırmalar filan arasında e, bu, bu işin insanlara ait olduğu hatta tam da insanların da yoksul kesimine ait evet. bir şey olduğu gözden kaçıyor. Yani dünkü pek çok gazetede bu e, ölüm haberlerini alan pencereden bir ailenin fotoğrafı vardı akıl alır iş değildi yani gürültülere pencereye çıkmışlar ana kız ve işte birinin kız kardeşi birinin de annesi o, bu ölenlerden e, o anda hissediyorlar görün, gelen askerleri görünce sokaktan tamam bizimki gitti diye o anı tespit etmişti burada artık tamamen böyle oldukça orta halli yoksul sayılabilecek bir aile ve insan unsurunu Tamamen dışarıda bırakan ve kuvvete, kuvvet tapıncıyla hareket eden bir medyanın esiri oluyor insan maalesef. Yani toplumun psikolojisi de işte mesela sokağa dün dökülenler ve işte bu işte terörü, lanet, protesto, şehitler ölmez, vatan bölünmez vesaire. Burada çok insani bir şey yapıldığı düşünülüyor aslında evet. belki ama işte de dediğiniz gibi yani bu insansızlaştırılmış savaşta o zaman bunun bir tarafı olarak... Ve gene yani daha önce hani bu itaat ve Terakki'den bu yana e, devam eden bir şey dedik süreç dedik bir kimlik adeta hali. Ya devletin e, vatandaş ya bu çatışmada devlet aslında hep her zaman vatandaşlarını birbirine düşürüyor. E, ve e, şu an mesela o gösteri yapanlar e, belki de birçok mesela bölgedeki insanın vesaire falan filan e, ya da işte kendi hakaret gibi algılayabilir yani hakikaten sanki Kürtlere karşı bir şey gibi bir tarafı da var bu işin. Evet ee, yani saldırıda ölenlerin bir kısmı da Kürt zaten. yani Türk evet. bayrağına sarılarak şehit olarak gömülen yani cenazesi kaldırılanlar bir kısmı Kürt ya şimdi bu bu işin ya yani Türk medyasının çıkışının da tabi çok ayrımcılık çok ciddi bir sebep temel sebeplerden bir tanesi E bu böyle olunca iş böyle olunca siz bunu hiçbir şekilde çözünlemeye çalışmadan hatamını yok sayarak toplumda böyle bir şey yok işte aslında tamamen terör sorunu falan filan bilmem ne falan diye üstünü kapatarak bu bunun bir anlamda topluma yayılmasını da giderek toplumda gibi yani, kimlik toplumun kimliğinin bir parçası haline gelmesine neden oluyor. İnsanlar hiç fark etmeden bir refleks olarak sürekli ayrımcılık yapıyorlar. İşte dediğim gibi yani Kürtler şiddeti reddetsin. Bu da başlı başına ayrımcı bir söylem. Yani demek ki onlar kaynağı reddetseler bu sorun çözülecek. Yani Onu sorumlu tutmak aslında bu. En masum söylemde dahi böyle bir şey var. E şimdi bunun bir de içine daha derin derin girdiğinizde e, dünyada pek çok toplumda zaten bu çözülmemiş bir şey. E, demek ki Türkiye niye bundan e, arınmış böyle şey çok e, bir cennet bahçesi falan mı yani? E, değil tabii ki. O yüzden e, mesela işte Güney Afrika e, Hakikat Komisyonları tartışılırken orada da o vurgulanıyordu. Irkçılık e, konusu mesela hiç ele alınmamış orada. Yani apartheid bu kadar ırkçılığa dayalı bir rejim, tamamen ırkçılık teminde bir rejim olmasına rağmen. Evet. O dönemde işlenen suçlarda, ırkçılık sorununun Güney Afrika'da yani, ele alınırken o dönemin suçları, ırkçılık konusu bir başlık veya bir tema olmamış. Tamamen politik bölünmeler gibi. Ve... E Dolayısıyla da e, o ırkçılık bugün işte yani e, çözülmemiş bir sorun. Sadece bu tabii komisyonun oradaki işi değil bunu çözümlüyor olmak ama çözümlenmemiş bir sorun olarak eski düzen e, bir anlamda tabii kendini devam ettirmiş oluyor farklı şeylerle, e, şekillerle. Ya yani Türkiye'de de işte yani bunun aslında temelinde işin ayrımcılık olduğu ve işte yani bu terör meselesi neyse işte ona yaklaşırken de falan da filan da sürekli bunun yapıldığını bir artık anlamak lazım. Evet yani süreyi de bitiriyoruz. Yazının sonunda sözünü ettiğin daha iki günlük, iki gündür evet. sürdürdüğün başlıkta da onur ve adalet kavramları. Yani insan ortadan kaldırılıyor. Olduğu gibi onur ve adalet gibi çok temel, en temel meseleler, değerler de ortadan kaldırılıyor. Onların işte senin yazının sonunda da bugün gördüğüm bir şey yani... Bir gün Kürt sorununda çözüme gidilmesi yolunda kozmik analizler, stratejik saçmalamalar yapılmaktan vazgeçilip ki sadece onlar yapılıyor televizyonlarda. Evet. Onur ve adalet kavramlarının toplumdaki karşılıklarının yeniden kurgulanmasını sağlayacak bir anlayış gelişecek bir gün. Sözde o zaman ilk kez başlayacak demişsin ki katılmamak mümkün değil tabii elde. Ya şimdi orada işte bir yandan işin iki tarafı var. Bir tarafta son derece insanın aslında duygularına ve zihniyetine hitap eden, akıl aklına da bir yandan hitap eden onur kavramı, tekrar o ahlaki yapının kurgulanması, haysiyet gibi kavramların toplumda hani bir genel karşılığının bulunması, bulunması. Ee, ve e, azalet derken de işte hukuk devleti olabilmenin, ki iddiate terakiden bu yana aslında hep güçlünün yargısının, güçlünün hukukunun geçtiği bir düzen var. Onun kırılması ve gerçek bir hukuk devleti olmaya çalışmak, e, bunun da sonu yok aslında. Bu sürekli bir mücadeleci zaman mükemmel olunmuyor. Ama en azından o mücadelede e, önemli bir değişmeye yönelik irade gösterip adım atılması mümkün olabilir. Evet, böyle. Ee, <gülüyor> Umuyoruz. Umuyoruz evet. Böyle kapatalım istersen. Evet. Sanki umutluyduk. Umutluyduk. Şimdi, evet. Çok teşekkürler. Aldı. Görüşmek üzere. Seyyare. sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.